Değerli izleyenler Diyanet TV'den Düşüncenin Özü Programı'ndan hayırlı akşamlar diliyorum. Bu akşam hafıza fotoğraflarıyla dini kavramlar konusunu konuşacağız. Çok kıymetli bir konuğum var. Balıkesir Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Esma Sayın hocamız bizlerle birlikte. Kıymetli hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizler de davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Ben teşekkür Dilenmiyor ediyorum. Hocam. Sizinle beraber olmak büyük mutluluk. Aynı şekilde hocam inşallah. Faydalı, güzel bir program olur temennisiyle başlayalım hocam. İnşallah. Yüzden, hocam siz son zamanlarda yaptığınız bir çalışma var. Çok ilginç bir çalışma. Belki de Türkiye'de bu alanda yapılan ilk çalışmalardan bir tanesi sizin alanınızda. İnşallah. Hafıza teknikleriyle dini kavramlarını öğretimini yapıyorsunuz. İnşallah. Hafızalarını akşediyorsunuz bir anlamda. Ee, öncelikle nasıl bir teknik bu? Onu alalım sizden ve bu tekniği seçmenizin sebepleri nelerdir hocam? Kıymetli hocam ben İngilizce eğitimi görürken, doçentlik için biliyorsunuz İngilizce lazım, hayatımızın pek çok bölümünde. Bizim klasik kaynaklarımız Arapça ve Farsça, güncel kaynaklarımız ise biliyorsunuz İngilizce, Almanca, Fransızca. Bu alanda da kendimizi geliştirelim derken bu tekniklerle karşılaştık. Tony Buzan bu işin başı gibi duruyor. Tabii onun da faydalandığı efendim nörologlar var. Beyni iyi tanımak gerekiyor. Türkiye'ye de Melik Safi Duyar getirmişti zamanında. Matematik, İngilizce öğretimi, daha sonra coğrafya uyarlandı. Ben de dini kavramlara, tasavvih ve ahlaki kavramlara uyarlamak ve böylece beynimize aslında Hazreti Mevlana'nın işte Yunus Emre'nin Hacı Bektaşi Veli'nin yaptığı gibi Gönüllere nakşettiği gibi beyin ve gönül uyumuyla efendim bilgileri e, kodlamak yani bir nevi ben bağlamak diyorum. Kodlama kelimesi de bir bağdır. Tasavvufun özü de aslında bağlılıktır. Tasavvufun özünde olan bu bilgileri güncel metotlarla insanların kalbine e, ve aklına bağlayalım düşüncesiyle evet. yola çıktık kıymetli hocam. Tabii sadece tasavvuf kavramlar değil ibadetle ilgili kavramlar. Evet. Dini pek çok kavramı aslında bu metodu uygulayarak anlatıyorsunuz. Çok rahat anlatıyorsunuz. şekilde uyguluyoruz. Ee, öğrencileriniz evet. nasıl karşılıyor? Çok keyifle öğreniyorlar ve kendi öğrencilerine keyifle anlatıyorlar. Stajlarda özellikle e, hazır gibi yetişti bu bilgiler bize diyorlar. Devamında da kendileri de tabii geliştirip, uyarlayıp, e, uygulayıp e, devamını sağlıyorlar. E, dolayısıyla öğrencilerimin, öğrencilerinin kaç kuşak istifade edeceği e, bir efendim e, bilgi kodlaması bu, bilgi bağlaması zihne ve kalbe. E, dolayısıyla zihnimize bağladığımız bilgiler kalbimize de e, nakş olur umuduyla, ümidiyle. Bu metotları uyguluyoruz. Beyin aslında eğlenmek istiyor, mutlu olmak istiyor, hı hı. huzurla öğreniyor ve beyin fotoğrafik bir yapıya sahip mesela anıları fotoğraflarla hatırlıyoruz biz ee, ve en güçlü fotoğraf beynimizde hangi fotoğrafsa Efendim o fotoğrafla anlıyoruz, hatırlıyoruz. Dolayısıyla fotoğrafik bir beyne sahibiz. Ulan, görsel, görsel bir beyne değil mi? sahibiz. Görsel biz, olan evet. bir takım şeyleri hatırlamakta da daha mahir beynimiz o zaman. Mesela biz tabii kesinlikle. Mesela biz hani tasavvufu ilahi aşkın ve bütünlüğün düşünce sistemi olarak düşünsek. Aslında e, zihin, e, kalp ve e, akıl bütünlüğünü yakaladığımız bir sistem bu. E, tasavvufun özünde olan bir sistem. O yüzden tasavvufa adapte etmek, dini, ahlaki kavramları adapte etmek, çok kolay oldu. Çünkü biz la ilahe illallah derken aslında Allah dışındaki... Bütün varlıklarla beraber Allah-u Teala'nın tekliğini, birliğini ve ona bağlanmayı hayatımıza geçiriyoruz. Aslında bu mantık içerisinde bilgileri de zihnimize, gönlümüze bağlıyoruz. Ve la ilahe illallah derken de bu tekliği, bu birliği, bu düşünce sistemini taşıyoruz aslında kendi ruhumuzda, kendi bilincimizde. Bizim özümüzde olan efendim bilgiyi bizim özümüzde olan güncel metotlarla birleştirmiş olduk aslında. Ve klasik kaynaklardan beslendiğimizi de kıymetli hocam e, göreceğiz e, konuyu hani kavramları, dini kavramları anlatırken. E, ve şunu da söyleyelim Beyin, beynin yapısı incelendiğinde sağ lob ve sol lob'tan bahsediliyor. Biz daha ziyade ezber yaparken sol loba, e, ezber bilgiyi sol loba sunuyoruz. Fakat sağ lob aslında bu işin görselliğini, Efendim bu metotları sağ ve sol lob uyumuyla zihne nakşedebiliyoruz dediğiniz gibi. Bu nakış evet. ifadesi güzel bir ifade. Sağ lobun da gücünü kullanıyoruz. Yani daha görsel olan, daha duygusal olan ki bir tasavvuf, bir tasavvuf bilgi biraz da duygusal bilgi olarak da. Hem akli hem nakli hissi. hem hissi bir bilgi olarak bunun bütünlüğü olarak. Hatta tasavvuf sadece kalbi bir bilgi olarak ele almıyoruz biz. Bu metotlarla diyoruz ki bakın tasavvuf kavramlarıyla esmalarla kucaklaşırken aynı zamanda güncel metotlarla da hafızanın metotlarıyla da beynin onayladığı metotlarla da gayet akli de bir ilimdir aslında metodunu metodolojisini ortaya koymuş oluyoruz. Bilgisini ortaya koymuş oluyoruz. Tasavvuf hem akli hem nakli hem de kalbi bir ilimdir diyoruz evet, aslında. Çok güzel ifade ettiniz hocam. Aslında siz görsel hafıza deyince benim aklıma hemen hem Kur'an-ı Kerim'de hem Mevlana'nın mesnevisinde bir takım hakikatler misaller üzerinden kıssalar üzerinden, üzerinden meseller üzerinden, hikayeler üzerinden aslında bir anlamda görselleştirerek anlatılıyor. Hepsi onların ee, hafıza fotoğrafıdır kıymetli hocam. Çünkü orada bir hikaye Anlattığı zaman, Mesnevi'de bir hikaye okuduğunuz zaman aslında bir anlamda onu siz beyninizde bir anlamda görselleştirerek hatırlıyorsunuz. Kesinlikle. Bunun da zannedersem biraz günümüze uyarlanmış şekli. Aynen öyle. Aslında güncel olarak bu kodlama kelimesi güncel bir kelime ama biz onu bağlama diyebiliriz klasik kelime olarak. İttiba yani bağlanma, bağlılık, zihni, efendim bilgiye bağlama, bilgiyi gönle bağlama ve böylece Allah'a bağlanma. Aslında bizim özümüzde olan kavramlar bunlar. Sadece efendim güncel modern kelimeleri kullanıyoruz ki insanlar aslında bu güncel metotları kullandıklarını da fark etsinler. Bunu KPSS sınavlarına da uyarlıyor bizim öğrenciler. Bu bilgileri mesela ayet kodlaması yapıyoruz biz. Bakara suresi mesela aşk muhabbet kavramından bahsederken Allahü veliyüllezine o ayet kelimesi Allah inananların efendim dostudur. Ee, Bakara suresi 257 657'den 400 çıkar <gülüyor> 257. Efendim e, yine bir ayet-i daha var. Ee, Velledina amenu eşet tuhbba lillah ayet-i kerimesi. İnananlar Allahu Teala'ya şiddetli bir sevgiyle. Evet. Malumunuz aşk kelimesi Kur'an'da e, geçmez. Eşet tuhb şiddetli sevgi, şiddetli muhabbet ifadesi geçer. Bakara efendim e, 265 onu da diyorlar ki 365'ten 200 çıkınca 200, e, 165 kalıyor. O şekilde kodladılar. Kodluyor. İlk başta ayetin kodunu numarasıyla hatırlıyorsunuz. Sonra ayetin kendisini hatırlıyorsunuz. Ve bunlar e, bizim aslında eğitim sistemimizin özünü oluşturuyor. Yani e, sureleri de zihnimize bağlamış oluyoruz e, bu vesilelerle. E, ve dolayısıyla e, bu metotları e, bir ayet bir hadis mesela her bir kavram için Zihnimize, gönlümüze bağladığımız bir ayetimiz, bir hadisimiz ya da iki ayetimiz bazen bir hadisimiz. Efendim bir spot cümlemiz, mesela ucuzluk, mağazalarda ucuzluk yazarlar. Hatta bu ucuzluk kelimesiyle bizim zihnimizi yönlendirip pahalı bir malı bile bize satabiliyorlar. Evet. Biz aslında bu bilgiyi, çok değerli olan, paha biçilemez bilgiyi spot cümlelerle de zihnimize bağlıyoruz. Ve e, anahtar kelimelerle, her bir anahtar gel, kelime, Mevlana gibi, Yunus Emre gibi, Hacı Bektaş Veli gibi, Kuşeyri gibi, Kuş gibi Kelebazı gibi, Sühre verdiği gibi büyüklerimizin, manevi büyüklerimizin, efendim cümlelerine bağlıyoruz zihnimizi her bir anahtar kelimeyle ve hafıza fotoğrafıyla da bunu beyn beynimize yerleştirmiş oluyoruz. Aynı zamanda orada bir tasavvuf büyüğünün sözünü de öğrenmiş oluyorlar. Öğrenmiş oluyorlar ve zihinlerine bağlamış oluyorlar. Ee, hani bir kelime eksik bir kelime fazla ezber bilgi değil bu. Tamamen o bilginin özünü zihnimize ilk başta zihnimize bağlıyoruz. Bir anahtar kelime bir anahtar cümleyi bizim zihnimize ve gönlümüze bağlıyor. Daha sonra da biz inşallah irfan ehli olan insanlardan oluruz. Bunu gönlümüze bağlıyoruz. Alırız. vesilesi ve düşüncesiyle bunu yapmış oluyoruz evet, aslında kıymetli hocam. Evet hocam şimdi e, muhabbet aşk dediniz. <gülüyor> evet. e, tasavvufunda zaten gayesi o değil mi? Allah aşkına Allah muhabbetini kalplere e, bir anlamda yerleştirmek. E, bu teknikleri kullanarak bu evet. bir anlamda tabii ki muhabbet aşk aynı zamanda yaşanarak tecrübe edilerek aslında e, elde edilen bir Bilinebilen bir e, durum, bir his. E, siz bunu o tekniklerini kullanarak nasıl anlatıyorsunuz? E, biraz da bundan bahsedelim. İlk, baş, i̇lk başta bir şama çiziyoruz kıymetli hocam. Mesela hı. aşk nasıl ifade edilir? Kalple. Kalple bir evet. tane kalp çiziyoruz. Hı hı. Kalbin içerisinde ben zafer işaretini seviyorum. Çünkü bu e, kavramların büyük bir çoğunluğu çift yönlü. Tasavvif manevi kavramlı. İşte biz bir zafer çiziyoruz. Mecazi aşk ve ilahi aşk diyoruz. Hı. Bizde aşk dediğimiz zaman aklımıza iki tane temelde konu geliyor. Bir mecazi aşk yani Allah dışındaki varlıklara duyulan aşk bir de ilahi aşk Rabbimize duyduğumuz aşk. Bütün aşklar ilahi aşka ulaştırmak içindir. Yani bütün mevzular Leyla'yı ararken Mevla'yı bulmaktır. Aslında bütün sevgiler aşklarda o ilahi aşkın tecellileridir değil mi? Aynen bile olsa. Kesinlikle yansımalarıdır. Aynen katılıyorum kıymetli hocam. Şimdi biz o zaferi çiziyoruz. Biz beşeri aşklardan, mecazi aşklardan, Allah dışındaki aşklardan, Allah aşkına doğru gidebiliyorsak yani müşahededen Allah'ın ilahi isim ve sıfatlarını bütün varlıklarda seyredip Rabbimizi tanıyabiliyorsak ne mutlu bize. Aşkın evet. özüne vardık demektir. İlk başta bunu şemalsal olarak nasıl gösteriyorsunuz? Kalbimize yerleştiriyoruz. bir hafıza fotoğrafı çizin diyorum. bir hafıza evet. hafıza fotoğrafı kalbimize çizelim. Kalbimizin içerisine zafer işaretini yerleştirelim. Bir bacağına beşeri aşk, mecazi aşk, ilahi yani Allah dışındaki varlıklara duyulan aşk, bir bacağına da mecazi ilahi aşkı yerleştirelim kıymetli arkadaşlarım dostlarım öğrencilerim diyorum. Onlar ilk başta aşkları temelde iki olarak ele alıyorlar. Allah dışında varlıklara duyduğumuz aşk ve Allah'a onlardan kalkarak Allah'a duyduğumuz aşkı gitmek ve aslında varlığın özünün, varlığımızın amacının bu olduğunu düşünüyorlar, hissediyorlar. Sonra ayet kodlamasına geçiyoruz vakit kaybetmeden. Hatta bazen namazdan da örnek veriyorum. Diyorum ki bakın biz namazda diyorum, tekbir getirirken İsmail Hakkı Bursevi Hazretlerine göre sağ elle dünya hırslarını, sol elle ahiret hırslarını arkaya attık. Allah dışındaki bütün aşkları ikinci plana attık. Yok saymıyoruz. Arkamıza atıyoruz. Bu yok saymak demek değildir. Yani merkeze ve özü hayatımızın, varlığımızın özüne Rabbimizi alıyoruz. İşte dünya hırsı nedir? Tekessür suresinde ifade edildiği gibi El hakumut tekasür hatta zurtumül mekabir. Allah dışındaki hırslarımız kabirlere varıncaya kadar çokluk yarışları sizleri oyaladı diyor Kur'an-ı Kerim. İşte mal edinme çokluğu, makam edinme hırsları bizleri oyalıyor ama biz onları arkaya attık. Ahiret hırslarını da arkaya attık. Cennet harsu ve cehennem korkusunu da arkaya attık. Hz. Rabia'nın diliyle Allah'ım sen cennet harsuyla ibadet ediyorsam cennetine beni koyma diyor. Cehennem korkusuyla sana ibadet ediyorsam cehennemini at yak ama Allah rızası için sana ibadet ediyorsam bunu senin benden için. kabul buyur. Senin için yani sadece sana layık ol, senin kulun olarak beni kabul et ve inşallah rızan için ibadet etmeyi bana ikram et diyor. İşte Hz. Rabia'nın düşünce sistemiyle aslında aşkı zihnimize gönlümüze yerleştirmiş oluyoruz. Arkaya da ahiret ırslarını atarak. Şimdi aslında e, ilahi aşkın özü bu. Bu şemalar üzerinden gidiyoruz ve iki tane ayet kodlatıyoruz. Ya da bir hadis bir ayet. Aşk konusunda iki ayet bir hadis kodlatıyoruz. Biraz evvel ifade ettiğim ayetleri hızlıca geçeyim. Muhabbetin aşkın özü muhabbettir. Ve şiddetli muhabbete e, biz aşk diyoruz. Müminler de Allah'ı şiddetli bir sevgiyle severler. Bakara suresi biraz evvel kodladığımız şekilde Bakara 165. E, i̇kinci ayetimiz ise Allah-u veliyyü lezine amenü ayet-i kerimesi. Allah inananların dostudur, onlara sahip çıkar. Dostun e, en önemli özelliği nedir? Zor günde, mutlu günde ona sahip çıkmasıdır. Rabbimiz de bizim hakiki dostumuzdur. Rabbimize dost olanlar da bizim hakiki dostumuzdur. Çünkü zor ve mutlu günümüzde bizlerle beraber olur, bize sahip çıkarlar. İşte ikincisinde de bunu söylüyoruz, ikinci ayet olarak kodlama kodlamamızın ikinci ayeti. Ve diyoruz ki, Hazreti Peygamber'in de bir hadisini zihnimize bağlayalım, gönlümüze bağlayalım. O nedir? Allah'ım diyor, bana senin sevgini sana ulaştıracak vesilelerin ve kimselerin sevgisini sıcak gündeki soğuk su gibi Değerli kıl bize, evet. Amin. Dolayısıyla bunları bu şekilde bitirmiş oluyoruz. Spot cümle de genelde anahtar kelimelerden bir tanesinde, ana, anahtar kelimelerden bize bağlayan ki bunlara hafıza çivisi diyordu Melik Safi Duyar. E, bu şekilde hafızamıza bunları çiviliyoruz, çiviliyoruz diyordu. Mesela teleskop. E, Hazreti Mevlana'nın geçen bir cümlesi diyor ki. E, aşk diyor ilahi isim ve sıfatların sırlarını bizlere gösteren bir teleskop gibidir. Hmm. Şimdi nasıl teleskopla gök cisimlerini uzakta duran yıldızları böyle yanı başımıza getiriyoruz. Aşk da bize ilahi isim ve sıfatlardaki tecellileri de, ifade ettiniz ya evet. tecellileri yansımaları evet. bize böyle uzaktaki yıldızlar gibi değil yakın yanımızda yanı başımızda tutacakmış gibi yaklaştırır. Ve biz bizde tecelli eden isimleri de görürüz, etmeyenleri de görürüz. Kainattaki tecelli edenleri Kainattakileri de görürüz. Evet efendim. ve tecelli etmeyip bizim göre tecelli edip de bizim göremediklerimizi de görürüz. Artık görmeye başlarız yavaş yavaş. mesela bu iyi bir spot cümledir. Sen. Aşk ilahi bir tane aşkı bir tane cümleyle ifade et deseniz mesela benim tasavvuf için spot cümlem tasavvuf ilahi aşkın ve bütünlüğün düşünce sistemidir. Bu benim için spot bir cümle. Aşk da efendim Hazreti Mevlana'nın cümlesi benim için spot bir cümle ama sizin için başka bir cümle ana cümle olabilir. Spot kelimesini de çok akılda kalıcı olduğu için kullanıyoruz yoksa ana cümle hedef cümle. Gerçek cümlede diyebiliriz tabii ona. Evet aslı şey de olabilir hani şimdi söyleyince gizli bir hazineydim bilinmeyi sevdim. Ya, hmm, insanı evet. yarattım. Aslında yaratılış gayesi aşk. Aşktır. Yani Hakkın mahlukata duyduğu aşk yani. Evet evet o da mesela sizin e, spot cümleniz olabilir. İşte bu bizim bir anahtar cümlemiz de olabilir. Şimdi e, kıymetli hocam isterseniz anahtar cümlelere geçeyim Geçelim. kitabımızdan. Hatta Geçelim, havza evet. fotoğraflarını da buradan isterseniz uygun görürseniz Tabii okuyabiliriz. Ki. Şimdi mesela ilk anahtar e, kelimemiz muhabbet kelimesi. Muhabbetten aşka gidiyoruz ya biz. Hı hı. E, ve aşkta eşet tüfup yani şiddetli muhabbet olduğu için e, hop biliyorsunuz varlığın özü tohumu. Sizin biraz önce ifade ettiğinizin tam e, aslında bir hani, benzerini tane tohum. E, efendim varlığın özü o zaman e, ilahi aşka, muhabbete dayanıyor ve aslında bu cümle e, efendim anahtar cümle. Durusu ve tele e, durusu bizim ilk anahtar kelimemiz olacak. Teleskop ikinci anahtar kelimemiz. Ve anahtar cümlemizi söylüyorum. Muhabbet devamlı hatırlayarak ve unutmadan yaşanan Duru saf bir tertemiz bir sudur. Ne güzel oldu ikisini birleştirmiş, birleştirmiş olduk. Birleştirmiş olduk. Şimdi biz anahtar kelime dediğimizde Duru suyu hatırlıyoruz. Hedef kavram dediğimizde muhabbeti. Ve dolayısıyla aşkı hatırlıyoruz. Muhabbetin en şiddetli olduğu Aynen. noktada aşk ortaya çıktığı için ikisini birden hatırlıyoruz. Cümlesinden hareketle bir cümle çizdik. Muhabbet devamlı hatırlayarak ve unutmadan yaşanan duru ve saf sevgidir cümlesinden hareketle gelin bir hafıza fotoğrafı çizelim. İçi dışı bir pırıl pırıl görünen saf ve tertemiz bir suyun efendim fotoğrafını hafızanızda canlandırdınız hmm. Mesela tertemiz koylar oluyor ya Marmaris'in tertemiz koylarını düşünün. Gidenler bilirler. Bu öyle bir sudur ki insanın hem içini hem dışını temizler ve saflaştırır. İşte kainatta kendisiyle her şeyin büyüdüğü ve canlandığı saf ve duru, saf olan muhabbetten yaratılmıştır. Kainatın ve bütün yaratılmışların özü de saf su gibi sevgiyi temsil eden muhabbettir. Çünkü muhabbet saf sevginin özüdür ve tohumudur. O itaat ve teslimiyettir. Umarım ki şu anda muhabbet dediğimizde aklınıza efendim muhabbet, aşk geliyordur diye ifade ediyoruz. İkinci hiç vakit kaybetmeden isterseniz ikinci anahtar kelimeme geçeyim. Teleskoptu ikinci evet. anahtar kelime. Aşk ilahi sırları göstermeye yarayan teleskoptur. Cümlesine hareketle gelin bir hafıza fotoğrafı çizelim. Öyle bir teleskop düşünün ki adı aşk olsun. Ve ilahi isim ve sıfatların bütün ayrıntılarını bize göstersin. O teleskopla Allah'ın Kerim ismindeki nimetlerini, Rahman ismindeki, Rahim ismindeki merhametini, Vedut ismindeki sevgisini, Hay ismindeki diriliğini bir çiçeğin renklerine ve muhteşem e, e, güzelliğine baktığımızda görelim. Sordum sarı çiçeğe, annem babam var mıdır? Çiçeğe dur, dermiş baba, annem babam topraktır. O muhabbetli çiçeğe Hakla... bile konuşabiliyorsun baktığın zaman. Aynen öyle. Hakla ilahi illallah diyor. Ben şimdi öğrenciye sordum bu nedir diye ilahidir hocam dedi. <gülüyor> Arkadaşlar dedim bu müşahededir. Yunus Emre çiçeğin renklerine dallarına e, Cemil Oradaki. esmasına belki de Cemil esmasına Vedüt esmasına görüyor. Ve diyor ki Allah'ım ne kadar güzelsin diyor. Allah'ım ne kadar e, bizleri seviyorsun bu sevgiyle bu çiçeği bizlere ikram ediyorsun diyor. Onu görüyor sonra da marifete gidiyor. Allah'ı tanımaya başlıyor. Evet. İşte Yunus Emre'nin yaptığı budur dedi. Dedim, Aa, dedi öğrenciler şöyle bir düşündü. Aslında bütün varlıklarda o hayranlık, o düşünce, bütün varlıklara baktığımızda o sevgi, o muhabbet canlanıyor bizim gönlümüzde kıymetli hocam değil mi? Evet, bakan göz değil mi? Nasıl bakarsa öyle görüyor. Aynen öyle. Üçüncü anahtar kelimeye geçersek içi ateş dolu bardak, e, hatta bunun kime ait olduğunu da hocam size söyleyeyim, e, sühre verdiği. <gülüyor> Şahı Bütün verdiği verdi. Ahvarifül geçen bir cümle. Muhabbet diyor içi yakan ateş dolu bir bardaktır. Şimdi ben bunu şöyle kısaca anlatıyorum. Ee, Sübhane Rabbi E'la el da e, içimiz aşkın enerjisiyle, coşkuyla, heyecanla, yakınlıkla yanar. Ala çünkü aşkın coşkunun heyecan ifadesi değil mi? Yani ismi taftil kalıbı. En yüce yüceler yücesi yüceline sınır çizilemeyen Rabbim, terbiyecim ve sahibim. Sübhan da seni güzel isim ve sıfatlarını anarım. Ve senin benim gibi olmadığını, eksik ve kusurlu olmadığını, mükemmel olduğunu Doğru. ifade ederim. Yani seni tenzih ederim. Yani bu da Türkçedeki yüceltirime biraz karşılık geliyor. Çünkü sen benim gibi değilsin, sen mükemmelsin, seni güzel isim ve sıfatlarına yüceltirim. O zaman seni Kerim ismindeki ikram edicininle anarım ve yüceltirim. Seni Hay ismindeki diriliğinle yüceltirim ve yüce, anarım evet. ve yüceltirim. Seni Vedud ismindeki sevginle anarım ve yüceltirim diyoruz. Aslında... Aşkta heyecan, aşkın heyecan, coşku, yakıcılık kısmı secdide yaşanıyor. Ama namazdan çıkan bir insan huzur buldum diyor. Çünkü tahiyatta o yakıcılık e, huzura muhabbete dönüşüyor ve ne diyoruz Allah'la miraçta selamlaşarak huzuru, mutluluğu hissediyoruz ya, Zaten selam hatırlarsınız hocam. Huzur, mutluluk, güvenin ismidir, değil mi? Barışın, saniye. Barışın, barışın ismidir. Et tahiyatülillahi ve salavatü vettaibat selamımızı Rabbi'mize sunduk. Rabbimiz de bize dedi ki Esselamu aleyke eyyüen nebiyyü ve rahmetullah ve berekatühü. Miracı Yeşen Hazreti Peygamber'e Allah'ın selamı rahmeti bereketi senin üzerine olsun ey nebi dedi. Sonra Peygamber Efendimiz selamı kendisinde bırakmadı bizlere de ikram etti. Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin selam bize. Bütün iyi kulların üzerine olsun evet. peygamberlere, peygamber ailelerine, peygamber dostlarına ve bütün iyi kulların üzerine olsun. Allah'ın selamını, rahmetini, bereketini, ikramını, ihsanını, iki cihan saadetini, cennet ve cemalullah müjdesini yaşayan insan huzurla doldu. Mutlulukla doldu. Aşkın yakıcılığı huzura efendim dönüştü. dönüştü. Aslında birbirlerine çok seven insanların da dostlukları bir müddet sonra artık sadakate, mutluluğa, huzura doğru dönüşür. Değil Aslında o uzaklıktan kaynaklanan bir yakıcılık değil mi? Namazla o yakınlığa erdiğimiz için orada o yakıcılıkta bir sükunet buluyor, huzura kavuşmuş oluyor böylece. Evet. Bu hafıza fotoğrafında e, bu şekilde anlatmış, özetlemiş evet, oluyorum kıymetli hocam. Aslında hocam birkaç kavramımız daha var. E, diğerine evet. geçelim. Peki. E, biliyorsunuz her Müslümanın arzusu, emeli, isteği, duası e, bir ömür boyunca o istikamet üzerinde durmaktır. Evet, evet. Yani e, hepimizin duası odur. Rabbim bize inşallah yakın gelinceye i̇nşallah. kadar o yoldan ayırmasın. Sıratel müstakim üzerine istikamet üzere eylesin. E, e, Tabii bunu da arada e, bir ömür onun üzerinde durmak zor. Ama eğer bunu sık sık hatırlarsak Evet. Kendimizi hatırlatırsak onu başarmak da daha kolaylaşacaktır. İnşallah. Hafıza fotoğraflarıyla bunu nasıl nakşedeceğiz kalbimize İstik ya da beynimize? İstikamet yıldızıyla biz açıklıyoruz kıymetli hocam şeyi şema olarak. Diyoruz ki Allah'ın yıldız kulu olmak istiyorsan istikamet üzere ol. O zaman hmm. star kul oluyorsun, yıldız kul oluyorsun <gülüyor> diyoruz. İstikametinde beş tane temel boyutu var ya. Ve yıldızın her bir parçası, her bir noktası, her bir köşesi, köşesi istikametin bir anlamına karşılık geliyor. Diyoruz ki doğruluk ve dürüstlükle ol istikametin ilk köşesi. Yıldızımızın ilk köşesi istikamet yıldızımızın. Doğru ve dürüst ol. İkincisi istikrarlı ol. Hazreti e, Peygamberimizin, bizzatı Hazreti Rabbimizin e, buyurduğu üzere istikamet üzere ol. Fes takım kema ömürte yani istikrarı yakala. Efendim tutarlı ol. Hani Kur'an-ı Kerim'de de geçer ya. Limete kulune mala tef'alun. Değil mi? Yapmadığı şeyi söyleyen, söylemediği şeyi yapan bir, söylediği şeyi yapmayan bir insan olmak tutarlı olmamaktır. Dolayısıyla tutarlı ol. Efendim arkasından hayatta Hazreti Hz. Peygamber'in bu devamlılıkla ilgili bir hadis-i şerifi var. Onu da zikretmeden geçemeyeceğim. Edve muhavein kale buyuruyor. Az da olsa devamlı bir işi yapmak. Başarının sırrı da öyle değil midir? Az da olsa devamlı yapmaktır. Dengeli ol. Dengeli ol yani itidal üzere efendim uç sınırlardan uzak olarak. Evet. Dengeli olmakta neyi kastediriz? Çok ufak bir örnek verelim. İsraf da dengeyi e, sağlayamamaktır. Müsriflik efendim aşırı harcama diyelim. Efendim e, cimri olmakta. Kur'an-ı Kerim bunu nasıl ifade ediyor? Elini büsbütün şey, saçıp savurma elinde büsbütün koynuna bağlama. Yani ne cimri ol? Ne de müsirif ol. Ortadaki denge, infak-işar dengesi. Yani Kur'an'da geçiyor. Vemim ma'razak nahum yufikun Bakara suresi. Ee, Allah Ut'alan rızık olarak verdiği şeyleri paylaş. Maddi olabilir, manevi olabilir. Ne ikram ettiyse onu paylaş. Bilgi, mesela şu an biz bilgimizi paylaşıyoruz efendim ve bilgi güzelleşiyor, anlam kazanıyor. Ee, dolayısıyla dengeli olmak böyle özetlenebilir ve sadakat, sıtık yani. Ve sadakatli tam ve tam sabimi bir bağlılıkla bağlı ol. Şimdi o zaman ihtinat sırat er dediğimizde bu biz bu muhteşem beşliği, bu yıldız kul olmanın e, özelliğini vasıflarını Eş Allah'tan vasfını. diliyoruz. Evet. Allahım diliyoruz. İhtinat sırat er de. Allahım senden doğruluk dürüstlük istiyorum, tutarlık istiyorum, denge istiyorum efendim devamlı olmayı istiyorum imanda ve bütün güzel işlerde az da olsa devamlı olmayı diliyorum ve en önemlisi senden denge ve sadakat istiyorum ya Rabbim diyoruz. Bu şekilde ihtinaz sıratı al-mustakimi de anlamlandırmış oluyoruz. Fatiha suresinde hep okuduğumuz ayetle o zaman ayetle onu, onu kodluyorsunuz. Evet bir ayette daha kodlamış oluyoruz. Rabbena <Susur> la tuzikulü bena ba'deyse deytena ve heblina milledünke rahme inneke entel ve hap. Ali İmran suresi 8. ayet-i kerimemiz. Rabbi Kalplerimizi doğru yola hidayet ettikten sonra eğritme. Bize katından bir rahmet ikramı ile Çünkü sen ikram edenlerin en hayırlısısın. Hazreti Peygamber'in de bir muhteşem duasını katıyoruz içine. Ümmü Selem annemiz diyor ki bu ayeti kerimeyi okuduğunda hep bu duayı ederdi. Ya mukallibel kulüp sebbit kalbi ala Ey kalplere evirip çeviren Rabbim kalbimizi dinin üzere sabit kıl. İhtinas sıratan müstakimin hocam bu kadar güzel bir açıklaması bir duayla efendim hissedilmesi yaşanmamıştır. Hazreti Peygamber'in peygamberlik mucizesi gibi bir duadır bu hakikaten evet, çok güzel. Dualar sağ. öyle hikmet dolu evet biz de öyle diyelim Rabbim inşallah istikametten ayırmasın. İnşallah evet kıymetli hocam istikametin birkaç anahtar kelimesinden en dikkat çekici olan anahtar kelimelerden bahsetmek isterim. Bir tanesi hocam zikzaklı yol kararsız şoför. <gülüyor> çok ilginç. <gülüyor> Dinin emirlerine uymak ve yasaklarından kaçmak konusunda devamlılık sayesinde bir insanın zikzak çizmeden hayat boyu takip ettiği istikrarlı devamlı çizgi istikamet denilir. Aslında istikametin tam zıttıyla değil mi? Daha akılda kal kalması sağlanıyor. Aynen Hı -hı. öyle. Cümlesinden hareketle bazen zıtlıklar e, çok dikkat bir çekici bir şekilde e, zihne bağlar kavramları. Cümlesinden hareketle gelin bir hafıza fotoğrafı çizelim. Her an uçuruma yuvarlanma ihtimaliniz olan virajlı ve tehlikeli bir yolun fotoğrafını hafızanızda canlandırınız. Hmm. Haramlı yollar böyle. Zaten Efendim <gülüyor> evet bu yol öyle bir yoldur ki sizin sürekli zikzak çizerek ilerlemenizi gerektirecek kadar tehlikelidir. İşte istikamet dediğinin emirlerine uyma ve yasaklarından kaçınma konusunda Devamlılık sayesinde insanı tehlikeli ve virajlı yolların olumsuz etkilerinden koruyan bir denge kaynağıdır. Bu denge sayesinde tehlikeli virajlı yolların olumsuz etkilerinden korunuruz. Çünkü istikamet özünde duygusal ve zihinsel dengenin olduğu. Burada itidalden bahsediliyor. Evet. Devamlılıktan bahsediliyor. Dengenin olduğu dürüstlük, doğruluk ve istikrarlı tutumdur. Doğruluk evet. ve dürüstlükten de evet. bahsediliyor. Üçünü de saymış, beşinde saymış olduk. Ee, bir anahtar kelimemiz daha var. İki yarım yüz benim yarım lisanım ve yarım yüzüm olamaz. Bu ikisinin manzarası da çok çirkindir. İki yüzlükle sevileceksem sevilmemem, sevilmemden daha iyidir. O zaman yüzünün yarısı bir yönünü, <gülüyor> yarısı bir yönünü mü ifade ediyor? Temsil ediyor. Hmm. Biz zamanla tutarlı olmak durumundayız. O zaman iki tane yüzümüz olamaz. İki tane yüzü olan kişilere zaten münafık deniyor İslam dininde. Bundan bahseden bir hafıza fotoğrafı. En son Kuşeri'de geçen Hazreti Ömer'e ait bir cümle var. İstikamet hususunda tilki gibi eğri büğrü gidişat sahibi olmayın diyor Hazreti Ömer. Hmm. Cümlesine hareketle gelin bir hafıza fotoğrafı çizelim. Dar ve virajlı olan patika bir yolda eğri büğrü ve kurnazca yürüyen bir tilkinin fotoğrafını hafızanızda canlandırınız. Hmm. Bu öyle kurnaz bir tilkidir ki avını yakalamak için sinsizce kurnazca eğri büğrü sessizce yürümektedir. İşte istikamet sahibi olmak da insanı hayata dair kararlarında samimi kılan ve yaptığı bütün işleri doğruluk ve dürüstlük içerisinde yapmasına neden olan bir özellik olduğu için onu tilki gibi yalan yanlış ve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 Sevdiğimiz için ondan çekinir ve korkarız. Korktuğumuz için sevmeyiz. Sevdiğimiz için korkarız, çekiniriz. Aslında hepsi sevgi merkeze koymak evet. lazım. Maalesef biraz bizim eğitim anlayışımızda da, değil mi? Korkutmaya dayalı bir şey var. Ama Cenab-ı Hak zaten hani hep o rahmetini, merhametini, sevgisini, şefkatini o kadar çok söylüyor ki Aynen korkuyu de. galiba biraz ikinci plana koymak, değil mi? Aynen ya da de. sevgiden kaynaklanan bir saygı sevgiden, olarak evet, ifade evet. etmek. Evet. Onu bir anahtar kelimeyle ifade edeceğiz biraz sonra. Dördüncüsü de kıymetli hocam ki bu çok önemli bir boyut, sorumluluk bilinci. Davranışlarımızı da değiştiren boyut bu. Dört boyutlu bir özelliğe sahip takva. Hüdenli'nin muttakini ayeti kerimesiyle zihnimize yine kodluyoruz. Takva sahiplere ancak.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 ayrı Ay, koyma evet. ayrı düşürmeye arap ama Takva, takva diyor. Çok güzel. Gerçekten <gülüyor> çok bir de farklı bir bakış açısı da getiriyor aslında. Birkaç yönden de konuya yaklaştığınız için. Evet, din eğitim açısından da önemi var. Hı -hı. Çocuklara sevgiyi nakşetmemiz lazım. E, tamam da Allah'tan çekinmeyen bir insanın korkusu, Allah'a karşı sorumluluk bilinciyle yanılmayan bir insanın efendim sevgisi tartışmaya açık bir sevgidir. Dolayısıyla takva bunların hepsini içine alıyor. Hı -hı. Hem Allah'ın emirlerine uymaya, yasaklarından sakınma hem onu bir göz açıp kapamalık sürede bile kaybetmeyi göze alamama yani aşk ile bağlanma hem sorumluluk bilinci hem davranışları sorumluluğuna göre organize etme. Çok boyutlu bir kavram, kavram. takma. Evet çok güzel. Kıymetli hocam isterseniz hafıza fotoğraflarıyla namaz konusunda konuşalım. Çünkü namazın da iki boyutu var. Bir tadili erken dediğimiz namazın şekil olarak e, düzgün bir şekilde eda edilmesi kılınması. Ama diğer taraftan man namazın manevi yönleri de var. İşte huşunun, hudunun, huzurun olduğu bir namazı. Hafıza fotoğraflarıyla nasıl anlatırsınız? Evet kıymetli hocam. E, kısaca şu resmi bir göstereyim, fotoğrafı göstereyim. Bu sefer hafıza fotoğrafı çok yönlü, beş tane kalpten oluştuğu için size e, getirdim yanımda. Şimdi bunu biz aslında hafızamıza çiziyoruz kıymetli hocam. Şey, bunlar kavram haritaları, haritaları. Böyle eğitim fakültesinde, ilahiyat fakültesinde bunları kullandık biz öğrencilerimizin üzerinde. E, daha önce namaz kılmayan bir kişi bile bu kavramları e, zihnine, kalbine nakşedip namazdaki kıyam, rükû, secde bağını kurabiliyor. Hı hı. Şimdi mesela Sübhan ilk kalbimiz. Tesbih ederim ve tenzih ederim. Yine süponun içerisinde zafer var gördüğünüz üzere. Evet. Ben seviyorum bu profili, bu modu. Tesbih ederim, Allah'ım seni güzel isim ve sıfatlarını anarım hatırlarım. Tenzih ederim ise sen benim gibi eksik ve kusurlu değilsin. Ben de seni gibi mükemmel değilim demek. O zaman bunu isimlerle ifade edecek olursak Allah'ım seni Kerim ismindeki ikram ediciyle, seni Hay ismindeki diriliğinle, seni Vedud ismindeki sevginle anarım ve yüceltirim diyoruz. İkinci kalbimiz Hamd kalbi. Orada da zaferi görüyorsunuz. Evet. Evet e, övgü, minnet, takdir, teşekkürümüzü Allah'a sunuyoruz namazda. Üçüncüsü Rab kalbi. Rab'da e, iki tane temel anlamı var. Terbiye eden ve sahip çıkan. Beni Rabbim terbiyette ne de güzel terbiye etti diyor Peygamber Efendimiz. Ve Allah-u Veliyyüllezine amin o ayet ifade etmiştik ya. Orada Allahü Teala e, veli ismindeki gibi kuluna sahip çıkar. Rab isminde de. Ve efendim e, ikinci bir süpan kalbinde Allah'ın bütün isim ve sıfatlarını süpan kalbin içine yazıyoruz biz. Çünkü süphan Allah'ın isim ve sıfatlarıyla e, örüntülü kocaman bir kalptir diyoruz. En sonda namaz. Namazda namaz kalbinde tesbih var, tenzih var, hamd hı hı. var, rab var ve yine e, efendim e, dualar var. Yüce... O zaman kalplerin hepsini büyük kalbin içine koyduk Evet mi? dört kapakçıklı Hı -hı. bir kalp yaptı. Bu bizim Hı -hı. öğrencilerimizden bir tanesine aittir bu kalp. Dört kapakçıklı bir kalp. Şimdi kıyamda e, mesela biz ne diyoruz? Sübhane ki Allah'a Allah'ım seni hamd ile tesbih ederim, tenzih ederim. Yüce isim, e, ilahi isim ve sıfatlarını anarım ve e, yüceltirim. Efendim kıyamda mesela Mevlana'nın namazıyla bitirelim. Mevlana... Maliki Emir'in ayeti kelimesi diyor, ben hesaba Rabbim beni hesaba çeker, elinle ne yaptın, ayağınla ne yaptın, Hı. sana verilen nimetlerini nerede harcadın gibi. Yüzlerce soru sorar diyor, ben o sorunun bir kısmına cevap veririm, bir kısmına cevap veremem. Cevabını veremediğim sorulardan dolayı saygı ve tevazu e, ile, giderim. evet evet evet, e, pişmanlık ve haya duygusu, utanma duygusuyla eğilirim. Oradaki saygının, tevazunun efendim ifadesi azimdir. Hı. Yüce Rabbim Bana Rabbi evet, sondan başa çeviriyoruz hemen kavramları biliyoruz ya çok rahat çevireceğiz. Evet. Rab, e, yüce Rabbim terbiyecim ve sahibim seni güzel isim ve sıfatlarınla yüceltirim Hı. ve e, tezzeh ederim yani, e, ve seni anarım. Anladım. Seni Kerim ismindeki ikramecinle seni Hay ismindeki dirliğinle seni Vedit ismindeki ana e, ismindeki efendim sevginle yüceltirim ve anarım. Sonra Allahü Teala'nın diyor bu yalvarış bu hatalarımızı itiraf ediş çok hoşuna gider bizi tekrar huzuruna alır. Sema Allah'ım sen benim hamdımı işittin. Sema'yı da sesinden aklımıza getiriyoruz. Fonetik kodlama yapıyoruz. Yani Allah'ım işit, işitti. Allah benim hamdımı, övgüm, minnetim işitti. Bana tekrar ayakta durma imkanı verdi. Rabbena lekel hamd. Sırada benim hamdim var. İsmail Akkı Bursevi Hazretlerine göre. Hamd övgü şükür ve takdir senin içindir ya Rabbim. Sana layıktır ya Rabbim dedim. Farkındaysanız duygular yükseldi. Hı hı. O duyguların yükselmesi anında karşılıklı hamdımızı, övgümüzü, minnetimiz, takdiri bizi Rabbimize sunmamız Rabbimizi neticesinde Allah-u Teala bize secdeyi nasip etti. Orada da aşkı yakını, e'la kelimesiyle hissettik. Hı. En yüce, yüceler yücesi Rabbim, terbiyecim ve sahibim. Seni kerim ismindeki ikram edicinle, hay ismindeki diriliğinle, vedud ismindeki sevginle anarım ve yüceltirim dedik. Sonra da miracımıza çıkmaya hak kazandık inşallah. Evet. Kıymetli hocam namazla ilgili başka kodlamalarınız var mı? Özellikle Ebu Talip el Mekki hazretlerinin kıyam rükû secde bir yükselen merdiven gibidir ifadesiyle biz kıyam-ı rükû secdenin birbirini tamamlayan bir yükseliş merdiveni olduğunu anlatıyoruz kıymetli hocam. Dolayısıyla bu Mevlana'nın namazını da ifade ederek kıyam Allah'a ilah sevginin ve muhabbetin ilk aşaması. Orada Rabbimize ait olduğumuzu, Rabbimizden gelip yine ona gittiğimizi hissediyoruz. Onun huzurunda duruyoruz, hesap gününü yaşıyoruz. Rükûde ise saygı ve tevazu duyguları içerisinde eğilip Sübhane Rabbiyel Azim diyerek yüce Rabbim seni güzel isim ve sıfatlarını anarım ve yüceltirim diyoruz. Secdede ise bu merdivenin en üst basamağından bahsediyoruz. Üçüncü basamak Orada da aşk, yakınlık, muhabbet ifade ediliyor ve yüceler öncesi Rabbim, terbiyecim ve sahibim seni güzel isim ve sıfatlarını anarım ve yüceltirim diyerek efendim bu merdivenin üçüncü basamağında çıkmış oluyoruz. Tahiyyat yatağa yükseliş değildir. Dike yükselişten sonra yatağa yükselişe geçtiğimiz bir basamaktır. Et de Allah'la karşılıklı selamlaştığımızı daha önce de ifade ettiğimiz gibi anlatıyoruz. Salli barik dualarını ucu açık bir okla ifade ediyoruz. Hmm. Salli barik dualarını. Hazreti Adem o okun en başında, Hazreti e, Muhammed o okun en sonunda ama e, insanlık ailesi devam ediyor. Hmm. Efendim e, o okun tam ortasında ise Hazreti İbrahim hmm. var. Hmm. Hazreti İbrahim'in şahsında biz Hazreti Adem ile Hazreti İbrahim arasındaki bütün peygamberleri, bütün peygamber ailenleri, bütün peygamber dostlarını hem rahmetli anıyoruz hem de onları yücelt ya Rabbim diyerek bizleri de yücelt ya Rabbim diyerek anıyoruz. Ve tebarek esmük ve teala efendim ifadesini yaşıyoruz yani. Senin adın ne yücedir, senin şanın ne büyüktür diye Rabbimizi yüceltirken Hazreti İbrahim'le beraber Hazreti İbrahim'in şahsında Hazreti Adem ve Hazreti Muhammed'e kadar ki bütün peygamber aileleri, bütün peygamber dostlarıyla beraber bizim adımız ve şanımız da yüceltiliyor. Evet. Namaz bizim adımızı ve şanımızı da bu kadar çok yüceltiyor. Evet. Hocam. Ve kıymetli hocam diyoruz ki. Hazreti İbrahim'in ailesine dostlarına rahmet ettiğin gibi Hazreti Muhammed'in ailesine dostlarına da rahmet et ve onları yücelt. Böylece insanlık ailesi içerisinde hem geçmiş Hazreti İbrahim'den önceki insanlık ailesi, Hazreti İbrahim'den sonraki insanlık ailesi ve Hazreti Muhammed'den sonraki insanlık ailesi, geçmiş şu an ve gelecek insanlık ailesi saygıyla, muhabbetle, aşkla anılıyor. Aslında biz ilahi aşkı, peygamber aşkını da yaşayarak aslında bir bütünlemiş oluyoruz, nihayetlendirmiş oluyoruz kıymetli hocam. Aslında namazın içerisinde bütün bu söylediğiniz o duyguları hem kulluk anlamında hem de Efendimiz'e duyduğumuz muhabbeti de aslında yaşamış oluyoruz. Yaşamış oluyoruz evet. kıymetli evet, hocam. hocam. Evet hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben de çok teşekkür ediyorum. Programımızın sonuna geldik. Ben katıldığınız için davetimize icabet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ben de çok teşekkür İstipadeli ederim bir hocam. bir program oldu. Allah razı olsun. E, Lamia hocam inşallah yeni programlarda yeni dualar almak duasıyla inşallah. i̇nşallah. Ben de i̇nşallah. çok i̇nşallah. teşekkür ediyorum. İnşallah. Sağ olun var olun. Sağ olun. Sağlıkla, huzurla kalın. Sağ olun.